Neden mitinge gidiyoruz? İlk kez bir başbakan tarafından dile getirilen ilaçların marketlerde satışını önlemek için. İlk kez bir sağlık bakanı tarafından dile getirilen mesleki örgütlerimizin kapatılmasına karşı çıkmak için. İlk kez bir çalışma bakanı tarafından eczacılar kaçakçılıkla suçlandığı için. İlaç takip sistemi ile 24 bin eczane ilaç tekerlerinin istekleri doğrultusunda kobay olarak kullanılacağı için, ülkede ilaç hizmeti yeni bir medula fiyaskosuna hazırlandığı için, 4 Aralık 2009'da eczanelerimizi kapatmamıza neden olan ekonomik yıkım süreci devam ettiği için, İlaç fiyat kararnamesi nedeniyle oluşan raf zararlarımız karşılanmadığı için, ortalama %25'i bulan gelir kaybımızı telafi edecek herhangi bir düzenleme yapılmadığı için, meslek hakkı talebimiz yerine getirilmediği için, hastanelerde ilaç hizmetini sermaye gruplarına teslim edecek kamu hastane birlikleri yasası meclis gündeminde olduğu için, İlaç ve eczacı arasındaki bağı ortadan kaldıracak olan İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yasa tasarısının bu yıl içinde yeniden gündeme getirilmesi planlandığı için. OTC düzenlemesiyle ilaçlar eczane dışına çıkarılmaya hazırlanıldığı için. ilaç reklamının serbest bırakılmasıyla toplum sağlığında onulmaz yaralar açılacağı için. 9 Mayıs Pazar günü Kadıköy Meydanı'ndayız. 2007'de yine Kadıköy'de binlerce eczacı bir araya gelmiş, o tarihte gündeme getirilen ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yasasının geri çekilmesini sağlamıştık. 6197 sayılı yasamızda eczanenin sahip ve mesul müdürünün sadece eczacı olması ve eczane açılışlarında eczacı odası onayının olması ilkelerinin kaldırılması yönündeki girişimi önlemiştik. OTC ve ilaç reklamı düzenlemelerinin rafa kaldırılmasını sağlamıştık. O gün başardık, yine başarabiliriz. Yeter ki bir olalım, gücümüzü dosta düşmana gösterelim. 9 Mayıs Pazar günü Kadıköy Meydanı'nda mesleğimden elini çek demek için buluşuyoruz. Radyo Hava Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Günler sevgili arkadaşlar, bugünkü Edebiyat Gülcesi'nde yine birlikteyiz. Ben Eczacı Ufuk Kunt. Size Tezer Özlü'yü anlatmaya çalışacağım. Tezer Özlü 10 Eylül 1943 Simav Kütahya'da doğmuş. Ölümü ise 18 Şubat 1986 Zürich İsviçre. Özellikle çocukluğun soğuk geceleri ve yaşamın ucuna yolculuk olmak üzere az sayıda kitabıyla tanınır. Yazar Demir Özlü ile yazar çevirmen Sezer Duru'nun kardeşi, kardeşidir Simav'da doğdu Çocukluğu anne babasının görev yaptığı Simav Ödemiş ve Gerede'de geçti İstanbul'a 10 yaşındayken geldi Avusturya Kız Lisesi'ne gitti Ancak mezun olmadı 1961'de yurt dışına çıktı 1962-63 yıllarında otostopla Avrupa'yı gezdi. Paris'te tanıştığı tiyatrocu ve yazar Güner Sümer'le 1964 yılında evlendi. Birlikte Ankara'ya yerleştiler. Sümer'in Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştığı bu dönemde özlü Almanca çevirmenlik yaptı. Fas'ta 1963-64 sezonunda Sümer'in yönettiği Brendan Behan'ın gizli ordu oyununda oynadı. Sümer'den ayrılarak İstanbul'a yerleşti. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kesintili olarak 1967 ve 72 yılları arasında İstanbul'da farklı hastanelerin psikiyatri kliniklerinde kaldı. Çocukluğundan başlayarak yaşadıklarına ve klinikte kaldığı bu dönemleri Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabında yazdı. Ee, arkadaşlar bu Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabını okuduğunuz zaman Tezer Özlü'yü e, çok güzel anlıyorsunuz. Ee, çok güzel bir kitap. Yapı kredi yayınlarında var. Ee, ben tavsiye ediyorum e, gerçekten okunması gereken bir kitap. 1968 yılında yönetmen Erden Kral ile evlendi. Bu evlilikten 1973'te kızı Deniz doğdu. Bir burs alarak 1981'de Berlin'e gitti. Bu arada Kral'dan ayrıldı. Kanada'da yaşayan İsviçre asıllı sanatçı Hans Peter Marty ile tanıştı. Ve 1984'te Marty ile evlenerek Zürih'e yerleşti. Göğüs kanseri nedeniyle 1986'nın 18 Şubat'ında burada öldü. Mezarı Aşiyan Mezarlığında'dır. Özlü, eski eşi Erdan Kral'ın Yol filminin çekimi döneminde yaşananları anlattığı filmi Yolda da Yelda Rainer tarafından canlandırıldı. Eserlerini söylemek istiyorum size. İlk kitabı 1963'ten itibaren dergilerde yayınlanan öykülerinden oluşan eski bahçedir. Kitap ilk kez 1978'de basıldı. 1980'de ilk romanı olan Çocukluğun Soğuk Geceleri yayınlandı. Kendisini derinden etkilemiş üç yazar olan Svevo, Kafka ve Pavese'nin izinden giderek yazdığı ikinci romanı 1983'te bir intiharın izinde adıyla yayınlandı. 1983 Marburg Yazın Ödülü'nü kazanan kitap yazar tarafından Yaşamın Ucuna Yolculuk adıyla Türkçe olarak bir anlamda yeniden yazıldı ve bu haliyle 1984'te basıldı. İlk öykü kitabı Eski Bahçe Ölümünün ardından daha sonra yazdığı öyküleriyle birlikte Eski Bahçe Eski Sevgi 1987'de okurla buluştu. Gergedan dergisi 13. sayısında yazar anısına bir fotobiyografi yayınladı. Günce ve anlatılarından bazı parçalar ise Kalanlar 1990 adlı küçük bir kitapçıkta bir araya getirildi kitapta yer alan çoğu Almanca yazılmış metinlerin çoğu Sezer Duru tarafından Türkçe'ye çevrildi. Demir Özlü'nün yayınlanmamış senaryosu zaman dışı yaşamda 1993'ten itibaren yazarın tüm yapıtlarını yayınlayan yapı kredi yayıncılık tarafından basıldı. Bu seride Yazarın dostu Leyla Erbil'e yazdığı mektuplardan oluşan Tezer Özlü'den Leyla Erbil'e mektuplarda bulunmaktadır. Eserlerini e, tekrar özetlersek Eski Bahçe, Çocukluğun Soğuk Geceleri, Bir İntiharın İzinde, Yaşamın Ucuna Yolculuk, Eski Bahçe, Eski Sevgi, Kalanlar ve Zaman Dışı Yaşam. Şimdi ben size Tezer Özlü'nün anlatıldığı bir yazı da okumak istiyorum. Burada Tezer Özlü'nün sözleri var. İlk yazdıklarından beri anlatılarında şehrin sokakları, geniş bulvarları, kahveleri, tren istasyonları, yabancı insanları gözümüze çarpar ve gidebilmek bir kaçış mı yoksa bir arayış mı? Benim en büyük mutluluğum her şeyden kaçmak, her şeyden. Tüm çocuklardan, tüm acılardan, tüm sevgilerden, tüm orgazmlardan, tüm gecelerden, tüm günlerden. Gidebilmenin arayış kısmını yaşamın ucuna yolculukta görürüz. Yaşamanın son döneminde çıktığı bir yolculuktur bu. Sezar Paves... Italo Svevo, Franz Kafka'nın peşinde ama aradığı onlar değildir. Onların yaşadığı yerler, oturdukları kahveler, yürüdükleri sokaklar, yaşama dair bir şeyler oluşturdukları mekanlarda bulunmak. Büyük bir tutkudur bu, yazarlara karşı hissettikleri. Onların yaşamlarına ve yaşama dair oluşturduklarına karşı başkalarıyla hatta karşısına çıkan tek insanla sanki her şey o an başlayacak ve biraz sonra bitecekmiş gibi yaşamalısın der. Paves gibi tezer özlü de tezer özlüde de yaşam anlardadır ve çoğunun tersine tezer özlü de çocukluk aranan bir şey olmaktan çok kaçılması gereken bir şeydir. Çocuk olmanın hiçbir güzel yanı yoktur. Yaşlandığımız zaman çocuk olduğumuz günleri hatırlamaktır güzel olan. Ve Paves'in son cümleleri. Gizlice en çok korkulan şey gerçekleşir. Hep sonunda. Bütün gerekli olan biraz cesaret. Sözler değil. Eylem. Artık yazmayacağım. Şimdi Tezer Özlü'den birkaç cümle. Bütün yaşama cesaretimi ölülerden alıyorum. Anlatılarında yaşadığım ölülerden. Bu kahrolası dünyayı yaşanır bir dünyaya dönüştürmeyi başarmış ölülerden. Dünyanın ihtiyacı olan her olguyu vermiş, söylemiş, yazmış ölülerden. Ama insanın gerçek yeteneğini, tüm yaşamını, kanını, aklını... Varoluşunu, verdiği üç dünyasının olgularının sizler için hiçbir değeri yok ki. Bırakıyorsun insan onları kendisiyle birlikte gömsün. Ama hayır, hiç değilse susarak hepsini yüzünüze haykırmak istiyorum. Sizin düzeninizle, akıl anlayışınızla, namus anlayışınızla, başarı anlayışıyla bağdaş, hiç bağdaşan yanım yok. Aranızda dolaşmak için giyiniyorum. Hem de iyi giyiniyorum. İyi giyinene iyi yer verdiğiniz aranızda dolaşmak için çalışıyorum. İstediğimi çalışmama izin vermediğiniz içgüdülerimi hiçbir işte uygulamama izin vermediğiniz için hiçbir çaba harcamadan bunları yapabiliyorum. Bir şey yapıldı sanıyorsunuz. Yaşamım boyunca İçimi kemirttiniz Evlerinizle, okullarınızla, iş yerlerinizle Özel ya da resmi kuruluşlarınızla içimi kemirttiniz Ölmek istedim, dirilttiniz Yazı yazmak istedim, aç kalırsın dediniz Aç kalmayı denedim, serum verdiniz Delirdim, kafama elektrik verdiniz hiç aile olmayacak insanla bir araya geldim, gene aile olduk. Ben bütün bunların dışındayım. Düzen ve güven kadar ürkütücü bir şey yoktur, hiçbir şey, hiçbir korku. Aklını en acı olana, en derine, en sonsuza atmışsan korkma. Ne sessizlikten, ne dolunaydan, ne ölümlülükten, ne ölümsüzlükten, ne seslerden, ne gün doğuşundan, ne gün batışından. Sakin ol, öylece dur. Yaşamdan geç. Kentlerden geç. Sınırları aş. Gülüşlerden geç. Anlamsız konuşmaları dinle. Galerileri gez. Kahvelerde otur. Artık hiçbir yerdesin. Uzun caddelerde yaşamı o kitapta olduğu gibi yoğun yaşayıp yaşamadığımı düşündüm. Aşkı, duyguları, özlemleri. Yoksa ben yaşanan tüm olayların bir gözlemcisi, dünyanın, duyguların, özlemlerin, ülkelerin, alışkanlıkların bir seyircisi miyim? Belki de gövdenin öldürücü acılarını gözlemci olarak taşımak daha kolay olurdu. Peki ama sevinçler ve istekleri ne yaptım? Duyguların derinliğinden bir gözlemci olarak kaçtım mı? Onların yarattığı akıntılarda benim tümüyle yer almadım mı ve zaman dışı sessizliğimde yeterince içten değil miydim? Yazmak istiyorum ama her zaman yaşamın günlük hareketliliklerini yeliyorum. Caddelere çıkmak, doymak bilmediğim sokaklara bakmak Yeni köşeler keşfetmek, yabancı insanları seyretmek, doyumsuz yaşamı gözlerimden yüreğime indirmek istiyorum. Kısacık anlarda çeşitli olayları, insan varoluşunun özünü, zaman ve duyguları sınırsızlık içinde derinliğine düşünen insanlar çok mu bilmiyorum. Bir an zamanları Olayları, duyguları, dağları, kalın gövdeli büyük dallı ağaçları, yeşil mavi akdenizi, uzantısındaki okyanusları, okyanuslarla ufuklarda birleşen yıldızlı gökyüzünü ve dağların ardından yükselen güneşi olaylarla dolu. Tezer Özlü genellikle yazılarında kendini anlatıyor. Duygularını çok içten ve samimi bir şekilde anlatıyor. Şimdi ben bir eski bahçe, eski sevgi kitabının bir ön sözü var. Onu okumak istiyorum. Avusturya Kız Lisesi'nde okudu ilk kitabı olan eski bahçeyi 1978 63ten beri dergilerde yayınlanan öykülerinden oluşturdu. İlk romanı Çocukluğun Soğuk Geceleri kişinin çocukluğundan başlayarak içine düştüğü yaşamın kimi zaman fiziksel kaba, kimi zaman inceltilmiş dolaylı baskılarla karşı karşıya kalışını, yaşadığı ya da yaşamasına izin verilmek istenmeyen farklılığını ve uyumsuzluğunu son derece sarsıcı ve incelikli bir biçimde teninde duyarak işledi. Ya bütün e, kitaplarında o, yani duygusunu anlayabiliyorsunuz çok güzel yazılmış. E, bana e, bütün yazarlardan daha değişik geldi açıkçası. Çünkü böyle içerisine bir şey katmadan sadece duygularını anlatıyor. Özlü yaşamın anlamına arayan bu arayışı hayranlık duyduğu 3 yazarın Sivevo, Kafka ve Paves izlerini ve izleklerini de Sürdüren ikinci Roman Anlatısını Bir İntiharın İzinde Adıyla Yazmış Yapıt 1983 Marburg Yazın Ödülünü Kazanmıştı Bu Kitap Daha Sonra Dilimizde Yazarı Tarafından Yaşamın Ucuna Yolculuk Adıyla Bir Anlamda Yeniden Yaratıldı bu bir intiharın izini değil önce Almanca yaz, yazmış sonradan tekrar Türkçe olarak e, genişleterek e, tekrar yazmış. Özlü'nün ölümünün ardından ilk öykü kitabı daha sonra önce söylemiştim daha sonra yazdığı öykülerle bir arada Eski Bahçe Eski Sevgi adıyla basılmış. Bu kitaptan size e, sonra bir e, şey okumayı düşünüyorum yani hikaye. Gergidan dergisi 13. sayısında yazarın adına özel bir fotobiyografi yayınlamış. Kimi günce ve anlatı parçaları ise Kalanlar adlı küçük bir kitapçıkta toplanmıştı. 1993'te bütün yapıtları dizisi özlüğün daha önce yayınlanmamış senaryosu zaman dışı şeyle sürüyor. Bunu yapı kredi e, söylüyor. Bütün kitapları yapı kredide var. E, kolay okunuyor. Zaten ince e, her bir kitap. E, ben e, size bunları e, öneriyorum. Alırsanız oldukça güzel. Bir e, müzik arası verelim arkadaşlar. Ondan sonra e, size bu şeyde eski bahçeden e, birkaç tane hikaye okumak istiyorum. Her şey bitiyor Her seferinde yine Aşk kaybediyor bizi Anladım Herkes geliyor Her seferinde yine çok acıtıyor bizi Gözlerine bir bak, bir bak, bir bak. Nasıl da parlak, parlak. Beni uğurlarken yine Yüzüme böyle bak Gözlerime bir bak Nasıl da ıslak Hoşça kal derken onlara Ağlamadan, Ağlamadan. Ağlatmadan ağlatmadan. Gitmelisin şimdi buradan, buradan, buradan. Ya bundan. Ya bundan. Ya bundan. Altyazı Tezer Özlü'nün Zürük'te yazdığı Papaz Kauş adlı hikayesini öyküsünü okumak istiyorum İsviçre'ye gittiniz mi bilmiyorum ama İsviçre çok uygar çok zengin, pırıl pırıl bir ülke her şeyin aksine de çok fazla kurallı yani insanlar için birinci kural kurallara uymak ee, ama kurallara uyduklarından mıdır? Ne, ya her taraf çok güzel, tertemiz ee, gölleri çok temiz, nehirleri korunmuş, her taraf yeşillik. Ee, e, Tabi bir de dünyanın en zengin ülkesi olması, ama o güzelliği de insanlar korumak için e, el birliği yapıyor. Ee, genellikle gençler çok sıkıcı bir e, ülke olduğunu söylüyorlar. Çünkü saat 5'ten sonra her yer zaten kapanıyor. Saat 9-10'dan sonra lokantalar yemek vermiyorlar. Fakat gün içerisinde zaman geçiriyorsanız güzelliklerine doyamıyorsunuz. Hemen her şehri bir göl ya da bir nehrin kenarında ve hepsini korumuşlar. Çok Huzur veren e, bir görüntüsü var. Yani çok katı, kurallı olmasına rağmen de o görünüm içerisinde bir huzur buluyorsunuz. E, çok güzel de bir üniversitesi var. Üniversitenin başında, e, girişinde bir kadın ve erkek heykeli e, dikmişler. E, tam anlamıyla e, bilme dayalılar. Ee, öyle gözüküyor bu kadar her şeyi koruduklarına göre ben öyle düşündüm ee, bir de e, şey e, bu Zürich zaten hem Zürich gölünün yanında hem de e, Limnat denen bir nehir var o da e, Zürich gölüne dökülüyor onun yanında e bir gün kısmet olursa hepinizin orayı bir görmesini isterim çünkü ben kendim çok beğendim ya, tabii bu arada bizim ülkemizin de çok güzel olduğunu <gülüyor> söylemeden geçemeyeceğim. Ama orası da çok farklı. Ee, sonuçta insana e, değişik bir dünya, değişik bir bakış açısı veriyor. Sonra ben de mesela Einstein'ın evine uğradım. Ben, ben de çok eski bir şehir. O eskiliği koruyorlar. Ne yazık ki bizde de çok böyle eski yerleri koruma olduğu gibi muhafaza etme alışkanlığımız yok. Biz... Çok eski bir şeyin yanına da hemen son derece yeni bir şey inşa ediyoruz. Ama o eskilin bir arada durması işte sizi çok geçmiş zamandaymışsınız gibi de bir duygu veriyor. Yani hani zamanda yolculuk yapıyormuşsunuz gibi filan. Einstein'ın evine gittim. Ee, Tabi bu kadar büyük ünlü birinin evinde aynı hava hisse olmak bana hoş geldi. Orada e, bir sözü vardı. Yanımda kızım vardı. Ben Almanca bilmiyorum tabii de. O tercüme etti. E, o söz de çok hoşuma gitti. Yani Einstein'ın e, karakterini tamamen belirten bir şey. Şöyle söylüyor. Dünyada beni rahatlatan iki şey var. Biri işimi tamamlamak, işimi bitirmek çok rahatlatıyor. Diğeri de müzik dinlemek. Şimdi ben size... Tezer Özlü'nün işte Zürich Gölü kenarında yazdığı bir hikayesini okumak istiyorum Papaz Kavuş Papaz Kavuş'u çok sıcak bir yaz günü Limmat kıyısında tanıdım Hakiki pamukludan çok küçük bir mayo giymiş önümde benden 3 metre uzaklıkta son derece ince ve yaşlı gövdesini güneşlendiriyordu Sanırım konuşmamız benim ona yaşını sormamla başladı. Çünkü bu gibi plajlarda bu kadar yaşlı gövdeler görmek çok ender bir olaydır. 86 diye cevaplandırdı. Benimle yaptığı konuşma onu ilgilendiriyora benziyordu. Normal olarak onun yaşındaki insanlar batıda toplum yaşamının dışına itilir. Kendi kendilerine sürdürdükleri konuşmalara, anılarına, yaşlı kişilerle sohbete mecburdurlar. Papaz Kaoş yaşlıların bu alın yazılarını paylaşma niyetinde gözükmüyor. Limmat kıyısındaki ilk konuşmamızda ailesinin 15 ve 16. yüzyıla kadar dayandığını Atalarının Orta Avrupa'ya kadar seferler düzenleyen Türk kökenli kişiler olduklarını söyledi. Bir Türk olarak benim hoşuma gitsin diye mi söyledi bunu bilemiyorum. Ama bunlar tarihsel olgular. Bu kadar geriye gidildiğinde belki ben de bir Macar ya da bir Çinli olarak çıkarım ortaya. Sıcak güneş altındaki konuşma yorucuydu. Ama bu yaşlı gövdeyi İyice inceleme olanağı veriyordu Daha sonraki günlerde Bir kez evini bulmaya çalıştım Ama adreste yanılmıştım Birçok ay sonra Ona adı Amerikancı olan Ve ucuzun en ucuz eşyaların satıldığı Bir büyük dükkanda rastladım Ben onu tanımadan önce Çünkü giysileri içinde Mayolu Tarzan'a benzemiyordu. O beni tanıdı. Birlikte Limmat meydanındaki Migros kahvesine gittik. Sizi ben davet ediyorum dedi. Kahvenin gene pahalılaştığından yakındı. Üç kez sinir hastanesine girmek zorunda kalan karısından söz etti. Karısı gelemesin diye İsviçre'nin en yüksek dağ köyüne gittiğini Birçok yıl ondan uzakta yaşadığını anlattı. Aynı gün beni odasına götürdü. Orada duran birkaç mobilya yarım yüzyıllıktı. Yatak, masa, çok eski kitaplar, çok eski plaklar, iki sandalye, bir giysi dolabı, bu dolabın yarısı mutfak dolabı görev görüyor. İçinde meyve suları, bir elma, birkaç tatlı yoğurt, bir ipte de çamaşırları asılıydı. Kapının yanında eski tarz bir lavabo. Onun ölümünden sonra bu odadan alınacak hiçbir şey yoktu. Bu eşyaların tümü Papaz Kaoş'un genç ruhundan daha yaşlıydı. Kışın birkaç kez beni ziyarete geldi. Siyah gözlükler takıyordu. İnce gövdesi büyük kış giysileri içinde kayboluyordu. Kışın daha ince, daha kamburumsu ve daha yaşlı görünüyor, daha kötü işitiyordu. Sanki yalnız kendi sesini duyuyordu. Sırtının ağrıdığını söylüyordu. Hak bu ağrıları diyordu. Kapıcısından da söz etti. O da yaşlı bir adammış ve papaz kaoşla iyi geçinirmiş. Odası papaz kaoşun odasının tam üzerindey. Üzerindekiymiş Bir gece gürültü duymuş Ve kapıcının yere düşüp öldüğünü anlamış Yani onun odasının tavanına Bu anlatımda Kendi ölümünden duyduğu korku saklıydı Ama Papaskoş Ölmek istediği zaman öleceğini biliyor Yaşlı bir bayanın alışverişini bile yapıyor Kadın ona ayda kırk frank veriyormuş İşsiz olan bana da Böyle bir işi yapmamı salık veriyor bir kez posta kutuma antikomünizm bildirisi attı. Ben de onu uzun süre aramadım. Bu yılın ilk sıcak gecesinde Dolunay'da onu mutlaka görmek istedim. Ve odasının kapısını çaldım. Kapıyı açtığında daha önce açık pencerenin yanında bir sandalyenin üzerinde oturup Dolunay'ı seyrettiğini anladım. Bu kez beni tanımadı ve kovalamak istedi. Odayı temizlemek için mi geldin diye sordu heyecanlı ve ürkek Saat gecenin dokuzuydu Beni odaya sokuncaya kadar direnmekten caymadım Ayakkabılarını giyip bu güzel gecede benimle birlikte gezmeye gitmeye zorladım onu Kim olduğumu tam olarak anlayamamasına rağmen yaptı dediklerimi İnsansız sokaklarda ve küçük bir parkta gezindik Karım dedi. Yalnız gebeyken iyi hissetti kendisini. Hep gebe olmak istedi. Gebe olmadığı zamanlarda sinir hastanelerine girmek zorunda kaldı. Sustum. Bir süre sonra karının hastalığında suçlusun dedim. Zorla da olsa düşünmeye çalıştı. Öyle mi dersin dedi. Yanlışlıklarını anlamayacak kadar yaşlıydı. Karısıyla olan yaşamı da ne kadar yıllar geride kalmıştı. Evinin kapısının önde bıraktım onu. Dolunay altında gezintimi eski kente kadar doğru sürdürdüm. Geceleri uyumadığını, bu dünyayı uykuda terk etmek istemediğini düşündüm. 1985 sonunda bu hikaye Zürih'te yazılmış. Size bir de kar diye bir hikayesi var yine bu kitapta onu da okumak istiyorum birazcık daha uzun ama umarım sıkılmazsınız Tezer Özlü bütün hikayelerinde çok güzel duygularını anlatmış yani insanın kendi duygusunu da bu kadar güzel anlatması çok büyük bir başarı Bütün hikayelerini, kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum. Ben kendim çünkü çok etkilendim ve çok beğendim. Kar Akşam çok uzun süreden sonra gelmişti. Aynı akşamın gecesi çok derin, karanlık, olağanüstü karanlık oldu. Bir ara ağaçlar altında yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Sonra suya atladılar yanımdakiler. Belki ben bunun için döndüm eve bilmiyorum, hatırlamıyorum. Evde her gün üzerinde oturduğum bir koltuk var. Camdan düzensiz bir duvar, bir ayva ağacı, toprak birikintileri ve kurumuş otlara bakıyorum. Gece bile olsa görür gibiyim onları. Çünkü bu evi ve bahçesini çok iyi tanıyorum. İçeri girdiğimde kapkaranlık her yan. Gözlerim alışsın diye sokak kapısına dayanıp bekliyorum. Alışmıyor gözlerim. Hiçbir şey seçmek imkansız, her şey imkansız, ellerimle eşyaları bulmaya çalışıyorum, yok bir şey. Birden salonda bir mum parlıyor ve hiçbir aydınlık vermiyor bu mum. Salona doğru bir adım atıyorum ve kafamı çevirdiğim her yanda ışık vermeyen parlak mumların ufak alevlerini görüyorum. Yer birden sallanmaya başlıyor mumlar ev ben sallanarak dönüyoruz. Bu sallantı arasında birden bir fare beliriyor. Ben çok korkarım farelerden çocukluğumdan beri. Fare kafasını kaldırmış hareketsiz sıçramakta. Kafasının iki yanında siyah gözleri var. Birden bunun eskiden çocukluğunda görmüş olduğun farelerden çok başka olduğu geçiyor aklından. Bu grilikte Kafasından büyük gözlü fare geçiyor aklımdan Ve ben bunu düşünürken gözümü oynattığım her yer farelerle doluyor Sayısız yanan mumlar her yanda sayısız siyah gözlü gri fareler Ve ben bunların arasında sallanarak dönmekteyim çok korkuyorum Arkamda bir kapı olduğunu hatırlıyorum hemen geri dönüyorum Açıp kapıyı sokağa çıkacağım Tam o anda kapının ortasında durmakta olan görülmemiş irilikte benim başım kadar büyüklükte kara gözlü bir fare göğsüme sıçramaz mı? Üstelik pençelerini geçiriyor göğsüme ve ben onu çözmeye çalıştıkça o daha derin gömülüyor içime. Bağırıyordum iki elim göğsümdeydi sanki bir şeyi söküp atmak istiyordum göğsümden. Gün yeni doğmaktaydı yeniden uyumaktan korktum. Taşra'daki evimiz bir yokuşun üzerindeydi. Alabildiğine büyük bir holün Her dört köşesinde gene çok büyük odalar vardı Biz kış aylarında bu odalardan birine çekilirdik Ancak orası sınırdı. Ama uykum gelince annem beni kışın içinde yaşadığımız bu odanın tam karşısındaki odaya gönderirdi Sıcak ve havasız odadan çıkınca Soğuk korkutucu karanlık bir büyüklükte gelirdi hol bana Karşı odaya girer girmez yatağın altına bakar Sonra içine girer Yorganı başıma çekip gömülürdüm. İşte o zaman korkmaya terlemeye başlardım. Düşündüğümü hatırlıyorum. Oysa o büyük evin içinde her birimizin uykularının ne büyük bir yalnızlıkta geçtiğini biliyorum. Ninem ölüm döşeğinde uzun süre yattı. Yatağı benimkinin tam karşısındaydı. Ben büyüyordum, o ölüyordu. O zamanlar yatınca onun ne zaman öleceğini düşünürdüm. Doğrusu istiyordum ölmesini Ölmesi gerekiyordu Eriyordu çünkü bedeni Ufalmıştı derileri kemiklerinden sarkıyordu Sabahları uyanır uyanmaz Onun koynuna girerdim Sanırım bu onun ölüm hastalığından daha evveldi Çoktan uyanmış ve yuvarlak gözlüklerini takmış bulurdum onu Gözlüklerinin altından iki yanağa yaşlar sızardı Ağlıyor musun derdim Hayır gözlerim sulanıyor derdi. Ama onlar gözyaşlarına çok alışmıştı ondan derdim. Bu büyük evde sabah insanın ağlatabileceğini de düşünmüştüm ve gece yatmadan önceki korku bir gün holün karanlık bir girintisinde olan mutfağa girdiğimde ninemi karnını açmış, karnına bir bıçak dayamış beklerken gördüm. Ben de kapı eşiğinde bekledim bir sürü. O ise hareketsiz durmaktaydı. Eli bile titremiyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Ben de bir şey yapmıyordum. Beni görmüyordu, ben onu görüyordum. Mutfağa ben niçin gelmiştim, unuttum. Sonra yanına gittim. Ne yapıyorsun dedim. Kendimi öldürüyorum dedi. Hiçbir şey anlamadım. Bıçağı elinden alıp almadığımı hatırlamıyorum. Ama o öldürmedi kendini. Bunu biliyorum. Bir gün gene evden kaçmıştı. Bu daha önce oturduğumuz kentten yazları çıktığımız yayladaydı. Orada bir göl ve evimizin önde bir elma bahçesi vardı. Bütün gün ağaçlara çıkar elma yerdik. Akşamları da annem önüne bir sepet alır elmaları teker teker yedirirdi. Hepimiz elmadan usanmıştık. Orada ninem evden kaçtı. Onu aramaya çıktık, ben yalnız çıktım ve onu uzakta büyük at kestanesi ağacının yakınında bir çukurda buldum. Başına eşarbını bağlamıştı, yuvarlak gözlükleri gözündeydi. Bana bakıyor, beni görmüyor, benimle konuşmuyordu. İncecik yüzü sararmıştı, korkarak yanına sokuldum. Hayır korkmadım, onu bulduğuma sevindim. Gerçekten bulamayacağım yerlere gitti sanmıştım. Çukurda böyle duruşu şaşırttı beni. ''Niçin çukura girdin?'' dedim. ''Kendimi kaybedeceğim, ta şu dağların ardına gideceğim.'' derken bana gerideki boz dağları gösterdi. Kendini dağlarda dolaşarak kaybetmenin ne olduğunu hiç anlamadım. Eve birlikte dönüp dönmediğimizi hatırlamıyorum. Ama onun ölümünü çok iyi biliyorum. Yatırdığımız hastanede onu ameliyat etmek istediler. Buna karşı diretti. Kimden duydum bunu? O zamanlar çok küçük olduğum için almazlardı beni hastaneye. O öldü. Hiçbir şey anlamadım onun ölümünden. Korkmadım da. Yalnız bir evin yüksek katından caddeye bakarken aşağıda giden cenaze arabasında onun götürüldüğünü biliyordum. Bir kadın beni oyuncaklarla oynamaya zorluyordu. Sanki şimdi bir başkasının ölümünden bir şey anlıyor muyum? Kendi ölümümden. Bir yıl annemle yalnız kaldık Taşra'da. O zaman birlikte yatıyorduk. Uzun süre karlarla kaplı kalıyordu Ve biz koca evde, birlikte uyuduğumuz uykuda ne deyin yalnızdık. Ölümümü anlamadan büyüdüm. Bir gün yüksek bir evin balkonunda tek kolumla asılı kaldım. Vücudum caddeye sarkıyordu. Kalabalık ve bomboştu cadde. Aşağıda ninemin cenaze arabası gidiyordu. Gözlerimi aşağıya yöneltmekten korkuyordum Tek elimle balkonun içine geçmek için gösterdiğim her çaba Caddenin derinliğine düşmem için bir tehlike oluyor Ne içeri girebiliyorum ne de caddeye düşüyorum Bu bir düş mü? Boşluğa sallanırken bunun bir düş olduğunu düşünüyor muyum? Bunun bir düş olup olmadığını düşündüğümü hatırlıyorum Oysa bu düşten uyanıp uyanmadığımı hatırlamıyorum Bilmiyorum Annemle birlikte yatıyoruz. Sabaha karşı kapıyı çalarak uyandırıyorlar bizi. Okulun hademesi gelmiş. Ağlayarak kendisiyle gelmemizi istiyor bizden. Henüz yüksek karlar arasında geçmemiş kimse. Onlar önden gidiyorlar, ben arkadan. Kar onların dizlerine geliyor, benim omzuma. O kadın nereye götürüyor bizi? Eve döndüğümüzde annem gene üzgün ve ben gene bir şey anlamıyorum. Annem benim camdan düştüğümü bağırıyor ve ben onun sesini duyarak düşünüyorum. Uyandığımda kendimi annemin koynunda mı bulacağım yoksa bambaşka bir boşlukta mı? Tezer Özlü 1966 Umarım okuduğum hikayeleri beğenmişsinizdir. Ayrıca siz tabii kendiniz alıp okuduğunuz zaman mutlaka daha büyük bir zevk alacaksınız zannederim. Bugünlük programımızda bu kadar ee, sevgili arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet Edebiyat güncesi. İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.